580, numaralı konu, devlet başkanının halkına ve insanlarına karşı merhametli olması, evet, Ebu Üseyd, Bahreyn'den getirdiği tutsaklarla birlikte Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi, tutsaklar arasında ağlayan bir kadın gören Hazreti Peygamber onun yanına vararak niçin ağladığını sordu, Kadın, Ebu Üseyd'i işaretle, şu adam benim oğlumu sattı ve onu benden ayırdı, diye cevap verdi, Hazreti Peygamber, Üseyd'e dönerek, bu kadının oğlunu sattığın doğru mudur, dedi, Üseyd, evet ey Allah'ın Rasulü, doğrudur, karşılığını verdi, Hazreti Peygamber bu kez, onu kimlere sattın, diye sordu, Ebu Üseyd, Abzoğullarına, deyince Hazreti Peygamber, o halde atına bin ve gidip o çocuğu, sattığın kişilerden geri alarak buraya getir, buyurdular.